ieo.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Eczane vitrinlerinde yer alan reklamlar hakkında Bilindiği üzere 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahsarlar Kanunu başta olmak üzere 6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkında kanun Türk eczacılara deontoloji tüzüğü ve beşeri tıbbi ürünlerin tanıtım faaliyetleri hakkında yönetmelik hükümleri ilaçta promosyon verilmesini ...sahip oldukları niteliklerin övülmesini, sahip olmadıkları özelliklerin ise atfedilmesini ve bunların reklamının yapılmasını yasaklamaktadır. Eczaneler ve eczane hizmetleri hakkında yönetmeliğin 17. maddesinde eczanenin vitrin camına eczanenin sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadının yazılacağı hüküm altına alınmış, ...bu alanların farklı amaçlarla kullanılmasını sağlayacak bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Eczane vitrinlerinde promosyon ve reklama dayalı ifadeler yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ettiğinden vitrinlerde grip aşısı gelmiştir, bir alana bir bedava, taze naftelin gelmiştir, 65 yaş üzerine ücretsiz grip aşısı, ücretsiz cilt analizi, emekli sandığı SSK Bağkur Yeşil Kart gibi ile anlaşmalıdır ve benzeri görsellerin eczane hizmet standartları kapsamından kaldırılması. Vitrinlerde sadece sözleşmeli olan eczanelerin SGK Sözleşmeli Eczane ibaresine yer vermesi gerektiği hususuna önemli meslektaşlarımızın dikkat etmesi gerekmektedir. Bugünün sorusuyla sizlerle birlikteydim. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Soru cevap Hazırlayan ve sunan eczacı Gülcan'ın kılıç.